Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba. Swiss Re ve tarafından oluşturulan iklim ekonomisi endeksi, Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla kararlı adımların atılması durumunda küresel ekonomi üzerindeki baskının azalabileceğini gösteriyor. Bu senaryo, günümüzde sunulan taahhütlerin güçlendirilmesini gerektiriyor. Net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişin hızlandırılmasında kamu kurumları ve özel sektörün önemli bir rol oynaması gerekiyor. Dört farklı sıcaklık artışı senaryosu uyarınca 48 ülke ekonomisinin iklim değişikliğinin süre etkilerinden ne şekilde etkileneceğini değerlendirmek üzere stres testi yöntemi uygulanıyor. Küresel ısınma hava koşullarına bağlı doğal afetlerin etkisini şiddetlendirdiği için ciddi gelir ve verimlilik kayıplarına yol açabiliyor. Küresel ısınmanın 3,2 santigrat artış gösterdiği olumsuz senaryoda Çin'in 100 yılın ortasına kadar gayri safi milli hasılasının yaklaşık dörtte birini, yüzde 24'ünü kaybetmesi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere ekonomilerinin hepsinin ise yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıp yaşaması öngörülmüş. Isı artışından Avrupa biraz daha fazla etkileniyor. Yüzde 11 ile Finlandiya ve İsveçre gibi ülkelerin ekonomileri daha az etkilenmiş. Herhalde kuzeyde ve yüksekte oldukları için yüzde 6 civarında Fransa ve Yunanistan gibi ekonomiler ise %13. Enstitünün yönetim kurulu başkanı Thierry Leger, iklim riskleri toplumların, şirketlerin ve bireylerin tamamını olumsuz etkiliyor. 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun özellikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerde artış göstererek yaklaşık 10 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum risklerin azaltılması ve net sıfır hedefine ulaşılması amacıyla hemen harekete geçmemizi gerektiriyor diyor. Türkiye'de son yıllarda artan kuraklık nedeniyle su varlığında ve göllerdeki su seviyesinde gözle görülür bir azalma var. Ülkede çoğu göldeki su seviyesi düşerken bazıları tamamen kurudu. Bu değişim son 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla da tespit edildi. Fotoğrafların Google Earth tarafından time-lapse özelliğiyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan videoda 1984 ile 2020 yılları arasındaki göllerdeki su çekilmesi ve kurumalar görüldü. Akdeniz'de göller yöresi olarak bilinen bölgedeki Burdur, Eber, Akşehir, Işıklı ve Acıgöl'de su çekilmesi uydu fotoğraflarıyla da belgelendi. 36 yıllık fotoğraflarda Burdur Gölü'nün bir bölümünün Eber ve Işıklı Gölü'nün çevresinin Acı kuruyan bölümlerin tarla olarak kullanıldığı görülüyor. Akşehir Gölününse 36 yıl içinde neredeyse kuruma noktasına geldiği fotoğraflarla ortaya çıkmış durumda. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Merdun su kaynaklarındaki değişimin ana nedeninin kuraklık olduğunu söyledi. Kuraklığın arkasında ise küresel ısınma ve iklim değişikliği var. Özellikle Akdeniz ülkelerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi çok daha ciddi olacak. Bu durum evet de korkutucu. Türkiye su zengini bir ülke değil. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına en az 3600 metreküp su gerekiyor. Türkiye'de bu rakam 1000 metreküp diyor Profesör Doktor Merdun kuraklık nedeniyle göllerin kaybedileceğini söylemiş ve doğal iklim etkilerinin yanında insan faktörü de devreye girince çok ciddi sorunlar oluşuyor. Yüzey suları çok hoyratça kullanılıyor. Yeraltı suları çok düzensiz çekiliyor. Dolayısıyla her üstü ve yeraltı sularının bilinçsizce kullanılması sonucu bu kuraklık çok daha hızlı ve şiddetli hale gelecek demiş Profesör Doktor Mertut. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım ve Bitki Kaynakları Anabilim Dalı Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İhsan Gazi Tarım ve İlçe Orman Müdürlüğü ve İhsan Gazi Belediyesi. 2016'da el birliği yapmış, bu kadar çok kurum bir araya gelmiş ve bir çalışma başlatmış. 2016'da Siyez Buğdayı Hasat döneminde İhsan Gazi'den 40, Seyidiler'den 5, Kastamonu Merkezden 4, Devrekani'de bir çiftçiden olmak üzere toplam 50 çiftçinin tarlasından Siyez Buğday Başakları alınmış. Toplanan başaklardan elde edilen tohumlar 2016'dan beri her yıl Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde deneme parsellerine ekilmiş, üretilmiş ve sonunda da bu tohumlar tescillenmiş. İzmir'in Ali Ağa ilçesi Çakmaklı mahallesinde yeni bir liman yapılması kararlaştırıldıktan sonra belirlenen liman sahasında Nemrut körfezi yakınlarında yer alan 3000 yıllık Kyıme Antik Kentinin bulunması bölge halkının tepkilerine tabii ki neden oluyor. Yurttaşlar Kıyme Antik Kentini Yaşatma Girişimi adı ile bir platform kurdu, kampanya başlattı. Kıyme Antik Kentini Yaşatma Girişimleri'nden Osman Koçar bir günden Aycan Karadağ açıklamalarda bulundu ve buranın korunması gerektiğini söyledi. Bunun yanında Kıyme'nin yanında konumlanan Nemrut Körfezi'ndeki deniz canlılarının da pek çok balık türünün de üreme alanı olduğunu söylüyor Koçar. Diyor ki özellikle içinde bulunduğumuz bahar aylarında Bölgedeki ekolojik çeşitlik en yüksek seviyede. Kıyme çevresinde yapılaşmaya ve liman faaliyetlerine izin verme büyük bir yıkıma neden olur. Kıyme, Hasan Keyif olmasın. Doğamızın ve kültürel mirasımızı korumanın şirketlerin kar hırsından daha değerli olduğunu biliyoruz. Kıymedeki kültürel mirası ve bölgenin ekolojik değerlerini yaşatmak bizim elimizde demiş Koçar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.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 Bosch, je leefmijt